Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi lezi hedana lihaza Ve ma kunna linahtedi el evlana hedana Allah Ve ma tevfiki vaat samin la billah Fe subhanel lezi kaale fi kitabihil kerim Ve ma teşavuna illa en yeşâ Allah El evvelü Allah el zahirü Allah el batınü Allah Femen kâne fî kalbihî Allah Femûinuhu fiddâreyni Allah Rabbi euzubike minheme zâtişşeyâtin Ve euzubike Rabben yakhturun Bismillahirrahmanirrahim فَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكِّمْ مِمَّا اَنْزَنَّا اِلَيْكَ فَسْأَلِ اللَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابِ İlâ Yunus Suresinin 94. ayeti kerimesindeyiz. Yunus Suresi bu bölümde bu ayeti kerimeler Yunus Aleyhisselam'ın başına gelen hadiseler, gemiden suya atılması ve Yunus balığının onu yutması, bu meseleler mütalaa edilecek. Bismillah. فَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَيْكِمْ مِمَّا اَنْ زَنَّ اِلَيْكِ Habibim ya Muhammed s.a.v. Sana indirdiğimiz bu Kur'an hususunda eğer olduysa fî bir şüphe. Tabi Kur'an-ı Kerim Efendimiz ve Vesselam'ı muhatap alır ama bütün ümmete duyurur. Yani yani eğer bir insanın Kur'an'da şüphesi varsa, fes ellerine yaqraun el, -el fes el sorsun ellerine o kimselere ki, o kimseler ki yani yaqraun el Kur'an, ee, yaqraun el kitap. Buradaki el kitab kelimesi, Tevrat ve e, ehli kitabın elindeki kitaplar min kabli evvel'den evelden. Lakadja ekel hak sana hak geldi min Rabbi Rabbinden, fala tekunan min al Şüpheye düşenlerden olma. Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesi sana anlatılanlardan bir şüphen varsa, yani bir insan Allah'ın kitabındaki kıssalar, acaba Rabbimiz Celle Celal'in ilahi hükümleri burada neyi anlatıyor? O zaman Tevrat'a baktığımız zaman, Tevrat'ta da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ee, İncil ve Tevrat'ı ne tasdik ediniz ne inkar ediniz. Oradaki ahkam meseleleri yani emir ve yasaklar, insanların nefsine uymayan meseleleri o zamanki Tevrat'ı ve İncil'i bilenler değiştirdiler. Lakin kendilerine nefislerine dokunmayan e, meseleler, tarihi işte peygamberlerin hayatları ilgili hususlar onlara dokunulmadı. Onun, o vesileyle Kur'an-ı Kerim'deki olayları incelediğimiz zaman Rabbimiz Celle Celaluhu'nun izahatlarını, buyruklarını gördüğümüzde bakıyoruz Tevrat'ta da bir benzerlik arz ediyor. E, Tevrat da Rabbimizin kitabıdır. Ancak şöyle bir mesele burada mütalaa edilebilir. Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an olsun bunlar Rabbimizin ilahi kitaplarıdır. Peki. Tevrat'ın ve İncil'in değiştirilmesine, Zebur'un değiştirilmesine Mevla müsaade ettiği Kur'an değiştirilemedi, değiştirilemeyecek. Şöyle düşünebiliriz, bundan 20 sene evvel bir imalat yapıldı, montajı yapıldı, parası alındı, projesi duruyor çizimleri. 10 sene evvel bir imalat yapıldı, binlerce efendim işte makineler, teslimat yapıldı, parası alındı. Şimdi yeni bir imalat yapıyoruz. Şimdi bunun üzerine çalışıyoruz. Oradaki de diyor ki bu çizimleri ben ne yapayım? Onların imalatı bitti. Çizimleri yap. Yani Tevrat o imalat yapıldı. Ona uyanlar cennete gitti. Sonra İncil o imalat yapıldı. Ona uyan cennete. Gitti. Şimdi Kur'an bizi cennete götürecek olan Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'deki e, meselelerin Tevrat'taki hükümlerle karşılaştırın, orada da göreceksiniz. Yani Kur'an'a şüphesi olanlar. Kur'an Allah'ın kitabı mıdır? İşte mesela Müslümanların böyle bir şüphesi yok ama Yahudiler diyor ki son peygamber daha gelmedi. Hristiyanlar diyor ki son kitap daha gönderilmedi. E İncil'e bak, İncil'deki kıssalarla Kur'an-ı Kerim'dekiler birbirinin aynısı. Arada 3000 sene geçmesine rağmen aynı kitap nasıl yazılabiliyor? Birbirlerine bakılmadan. Kehfemiz Aleyhissalatu Vesselam ümmidir en büyük mucize. Resulullah Efendimizin 40 yaşına kadar hiçbir şey öğrenmeden, hiçbir kitap okumadan, hiç kimseden ders almadan 40 yaşında öyle meseleler ortaya koyuyor yerlerle, göklerle, kainatla. Bir insanın bunları söylemesi, anlatması, bu ayrıntıları bildirmesi mümkün değil. İşte Allah'ın kitabı oluyor. Ümmi olmak aslında büyük bir mucize eğer Resulullah Efendimiz çok böyle kitaplar okusaydı, birilerinden ders okusaydı, bütün millet derdi ki hala günümüzde bile inkarcılar bahane arıyor zaten. O bu kadar kitaplar okudu, çok da zeki, akıllı olduğu için onları muhakemesini yaptı. Bu Allah'ın kitabıdır diye böyle insanları haşa, ki günümüzde bunu söyleyenler var, o cümleleri kullanmayalım. Yani Resulullah Efendimiz iftira ediyor adam ama... Böyle bir kapıları Mevla bütünüyle kapattı. Mesela diyelim ki ben şimdi mimarlıkla alakalı bir çalışma yapmadım. Fakat diyelim şimdi bir proje çiziyorum. Bütün dünya mimarlarını, bakış açılarını ve onların çizimlerini ve onların o statik hesaplarını hepsini alt üst edebilecek bir mimari projeler. İnsan ne der ya bunlar nereden öğrendin? Hani? Kalbine doğdu. Böyle bir şey oldu mesela. İşte Kur'an-ı Kerim'de böyle. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi hiçbir şey okumadığı halde bir anda bunları ortaya koyması ve bunlar bana ait değil. İnhü ve illa vahyun yuhha, Rabbimin bana vahiy. Yakrawunel kitap kendileri de Tevratı İncili okuyorlar. Baksınlar oraya min kabliki. Lakin Cael Hak sana Hak yani Allah'ın kitabı Kur'an. Min Rabbi kibrinden felate kurenle sakın olma minel mümterin şüphe düşenlerden sakın olma. Uliyyu anas, in kuntun fi işe kimin dini? Eğer benim dini muzusunda bir şüphe değseniz, felâ abdüllezile tabudun. size sizin taptıklarınıza ben takmam. Yani sizin taptıklarınıza ben tapmam. E bu durumda yani sizin şüpheniz varsa siz bilirsiniz ama siz batıl yoldasınız. Lekum dinukum ve din. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Mühim bir hadis-i şerif var Ebu Hureyre'den. Ali saad ve sellem efendimiz El Mirafil Kur'an küfrun. Bir insanın Kur'an'ın bir ayeti bile olsa şüphe etmesi acaba bu ayeti kelimenin hükmü doğru mu? Bu mesele doğru mu? Günümüze vesaire. Kur'an hususundaki şüphe kişiyi kafir eder. Kafirliktir. Bakıyorsunuz Kur'an-ı Yun diye bir akım. Modernizm, Deizm diye akımlar. Bunlar Allah'ın kitabını eleştirebiliyor. Kehf suresindeki meseleleri çok kolay bir şekilde eleştirilebiliyor. Hızr Aleyhisselam'a çok rahat bir şekilde e, tahkir eden ifadeler kullanılabiliyor. Bunlar imansızlık alametidir. Dikkat etmek lazım. Men isteaze billahi fî külliyû <gülüyor> min aşre merrâtin. Günde diyor 10 defa evzellahinnel şeytanirracim diyen vekellellahu tebarake ve teala bihi meleken yezu bu şeytan. Allah ona bir melek tayin eder. Şeytan ondan çekip kurtarır. Kemal yezu bu hadumul. Eee minelibili minel anil hauz. Bir insan mesela develeri var. Onları e, su içiriyor. Yabancı birisi geliyor. Kendi sürüsünü orada muhafaza eder. Öbürüne sen bekleder. Onu gibi diyor Resulullah Efendimiz misal veriyor. Ennehu eten nebiyya sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah inne şeytane kad hale beyni ve beyna salati. Bu mühim bir hadis-i şerif. Namazda insanın başına vesvese geliyor. Abdest alırken vesvese geliyor. Ya Resulallah ben namaz kılarken şeytan e, benim kalbime giriyor. Namazımı, rekatlarımı karıştırıyorum. Ve okuduklarımı karıştırıyorum. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytan o şeytandır. Yukalilehu. HINZEP Bu namazda bize vesvese veren şeytanın adı HINZEP HINZEP şeytanı Demek ki böyle şeyler var Yani e, özel görevli şey, namazda geliyor Adamın e, namazını karıştırıyor Okuyuşunu karıştırıyor Ne okuduğunu bilmiyor Kendisi bile ya okudum ne okudum ben namazda Böyle bir kendinde hissediyorsan Namaza başlamadan vesaire A'udhu billahi mine şeytanirracim de Evet yasarlik eselas, fefal tezalik eseba Allahu anni. Saymıştım bu hadis şerif. Üç defa Allahu Akbar demiş Şeytanlarcım, tüm diye böyle efendim e, hareket yapılması, doğrusu olanıdır ve Allah seni o şeytandan kurtarır. 95. ayet Yunus suresi. Wa la tekune min al-adeene kethbu bi Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar gibi sakın olma. فَتَكُونَ ne olursun minel Hasiriin Hüsran yani kaybedenlerden olursun. Kaybedenlerden olursun inkar etmek, yalanlamak Allah'ın ahkamını İnnellediğini o kimseler ki hakkat aleyhim kelime tu Rabbik. Rabbinin hükmü hak olduğu Laminun <gülüyor> iman etmezler. İman etme yalanlıyor Bilmediğinden değil yalanlamak insan bildiği bir şeyi yalanlar. Yani birinin birine borcu var. O diyor ki ya şu borcunu ödesene. Aha senet, belge, delil işte. Efendim şahitler o da yok diyor benim sana borcum. Ya niye yalanlıyorsun? Borcun var. Yalanlıyor. Allah Celle Celalü buyuruyor ki onlar bilerek yalanladıkları için onlar iman etmezler. Velev enne bu konuyla alakalı mühim ziva ayetler var. Velev enne zenallihim el meleke o inkarcılara Melekleri gö göndersek, melekler diyor ki ya sen Allah'ın mülkünde Allah'ın kulusun, ona kulluk etmen lazım, peygamberi tasdik etmen lazım, bedenin sahibi Allah'tır, Müslüman olman lazım, İslam'ın emirleri namaz, oruç, ceket, ibadet, içki kumar faizine bunları bırak. Ve mehumun mevta, kabristandan dedesi nenesi kalkıyor, efendim kabirden kalkıyor, kabirdeki ona diyor ki bak. Beyefendi yanlış yapıyorsun, cehenneme gidiyorsun. Müslüman ol, Allah'ın dinini yaşa, namazını kıl. Ölü ölü ona söylüyor ve kelleme konuşuyor. El mevta ölüler. Ve haşerna aleyhim kulleşe'in kubulen. Her şeyi diyor karşısına dikip ona kefil olsalar. Ya yapma etme bak sen efendim Allah'ın mülkünde yanlış yapıyorsun. İslam yolun dışındakiler seni ahirete cehenneme götürür. Mâ kânü iman etmezler illa inşallah Allah'ın diledikleri hariç inkar ediyor. Ve caetum 97. ayet onlara gelse kullu ayet bütün mucizeler. Yani aklınıza ne geliyorsa cenneti görüyor, cehennemi görüyor. Ahireti görüyor, azap meleklerini görüyor. Cehennemdeki katırlar gibi efendim akrepleri, yılanları görüyor. O yılanların bir damla zehri dünyaya damlasa dünya yok oluyor. Bu Hatta yerevul azâbelelim azabı görünceye kadar iman etmezler diyor. Allah böyle buyuruyor. Azabı görünceye kadar iman etmezler. Azabı görünce o iman etmek manasında değil. Firavun'u iman ettim. iman ettim demek ki artık gördü. Yani inkar edecek bir şey kalmadı. Bir adam bütün suçları işler. Astı kesti efendim milletin canını malını talan etti mahvetti. Keme efendim kelepçeyi vurdular. E, cezayı ona taharrübetler. E, şimdi anladı ve şimdi anladım değil, oldu zaten. Şu anda sen efendim suçlandın ve efendim ceza terettüb etti. O da anladım, iman ettim, e, cehennemi gördüm zaten. Yani yanmaya başladı. Kur'an-ı yok inneke telazizül kerim. Inneken tel sen büyük adamsın, tat bakalım azabı nasıl. Anladım ya, anladım demene gerek yok. Zaten cehennemde yanıyor adam, kızarıyor. Susuzluktan yanıyor, açlıktan böğürüyor, İstediğini yapabilir, bağır, çağır, serbest, yandım dedikçe azap artacak, susadım dedikçe susuzluk artacak, adam inkar ediyor, kabul etmiyorum diyor, etmemekle, kabul etmiyorum demekle bunlar bitmiyor ki, böyle yapacağım diyor. Mesele burada nasıl kurtulmak, yani Allah'ın Celle Celaluhu'nda nasıl kolay hesap vermek, kabul etmiyorum demek, günümüzde böyle bir yol izleniyor, kabul etmiyorum, bunlar neyin nesi falan. İnkarla bunlar çözülüyor mu? Annedeki bir bebeğe, her insanoğlu anneye emanet edildi. Ona dese ki dünya diye bir şey var, dünyaya geleceksin, hayat mücadelesini ve kabul etmiyorum. E, anladık da olacak. Hiç kimse annede kalmadı. Bu dünyada da peygamberler bize diyor, ahirete gideceğiz, hesap vereceğiz. İnsanlar kabul etmiyorum diyorlar. Böyle bir şey öğrenmişler. Ben büyük adamım, istediğim yaparım. Onu anladık tamam da. Ahirette ne yapacağız? Onu bir izah edelim. Adam inkar ediyor, yok öyle bir şey diyor, yok öyle bir şey demekle de olmuyor. Bebeğin yok dünya bir şey diye demekle dünya yok olmuyor, var. Şeddad bin Eus, anne bilsa ve sellem, elkeyyisu, akıllı insan, mendane nefsehu, kendini hesaba çeker. Ya elim ayağım, gözüm kulağım, kalbimin çalışması, göklerin durması, bütün mükevvelat benim elimde değil ve alim amelelimi sonra ya amele der, ve laajiz ve laajiz havahu nefsinin arzularına uyar da ve temenni Allah'tan da temenni de bu nefsinin yoluna gidiyor Allah Teala da bana cenneti verir diyor sen Allah'ın dediğini yapmıyorsun ki efaray temenni tekaze ilahu arzu ve isteğinin peşine giden arzu ve isteğini yerine getirenin ilahı nefsidir diyor Allah. 219. sayfaya geldik. Yunus suresi 98. ayet. فَلَوْ لَا amenet قَارِيَةٌ عَامَنَتْ فَنَفَعَهَا اِمَانُهَا اِلَّا قَامَ Şimdi bu ayeti kerimeyi özet bir açıklayalım. Daha sonra anlatalım. Allah Celle Celaluhu Yunus Aleyhisselam'ın kavmine kadar yeryüzünde kendi mülkünde kendisine asi olan kullarını helak etti. Azap geldiğinde azap hiç geri dönmedi. Yunus Aleyhisselam'ın kavmine azap geldiğinde tövbe ettiler. Mevla onlardan azabı geri çevirdi. Tek bir kavim bu. Gelen azabın geriye döndüğü Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Bunu şuna benzetebiliriz. Mesela bir elbise kirlendiğinde yıkanır. Bir daha kirlendi bir daha yıkanır. Mevla kendi mülkünde de kendisine asi olan kullarını yıkıyor. Nuh tufanı oluyor vesaire. Kulları temizliyor. Tekrar insanlık devam ediyor. Fakat yıkandı yıkandı ama elbise artık yırtık pırtık oldu. Kullanılmaz hale geldi. Artık çöpe atılır. İşte kıyamette böyle bir şey. Artık dünya kullanılmaz hale geliyor. Mevla tele kelle izah dükketil ardu dekken Yeryüzü darmaduman edeceğim diyor Allah. Dekken dekka böyle dunk dung mahvedi. Yani yıkacağım diyor Allah. Artık bu kullanılmaz bir hale geliyor dünya. İşe yaramaz. Kullar da Mevlaya asi olunca Mevlâ Teala dünyanın hükmünü bitirecek. Kıyamet kötülerin üzerine kopacak. Allah bizi ulaştırmasın. Felev la olsaydı kaniyet karyetun amenet. Bir kariye, bir kavim iman etseydi fenefaeha <gülüyor> imanuha. İmanları fayda vermiş olurdu. İlla kavme de Yunus. Yunus Aleyhisselam'ın kavmine fayda verdi. Yani İman etmeleri ancak Yunus Aleyhisselam'ın kavmi müstesna, kimseye iman e, fayda vermiş olmadı. Ancak onlara fayda verdi. Yani vermiş olsaydı Yunus Aleyhisselam'ın kav, kav, kavmine e, iman fayda verdi. Diğerleri lemme amenü, ne zamanki iman ettiler, keşefna anhum onlardan kaldırdık. Azabel hizyi, dünyada rezil eden. Geçmiş kavimler azapları dünyada peşin geliyordu. Allah azabı dünyada göndermeye başlıyordu. Bu ümmete ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım azabını dünyada peşin olarak gönderme nasılsa kötü olanlar ahirete azabı görecekler. Bundan dolayı Ya Rabbim azabını ahirete tehir et Mevla kabul etti. Onun için geçmiş ümmetler bir günah işledikleri zaman Mevla azab ediyordu. Ancak gönlümüzün insanlarına baktığımızda her türlü geçmiş kavimlerin günahlarını işledikleri halde Mevla dünyada azabını göndermiyor. Yani bite oku ve akıbete, ahirete kalıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla. İnsanlar zannediyor ki biz istediğimizi yaparız. İstediğin yerde değilsin ki istediğini yapasın. İstenilen Allah'ın istediği bir yerde. Dünyaya gelmek, kabile seçmek, anne baba seçmek... Efendim dünyanın bölgelerini seçmek insanın elinde değil. Mevla neyi mukadder kıldıysa canlı olarak da hangi canlı türünden, hangi yapıdan olacağını onu da Mevla tayin etmiş. O zaman burada itiraza gerek yok. Akıllı insan kendini tartar. Mevla yarattıysa yaratıcısını tanır. Ne istiyorsun? Şunu tamam ya Rabbi der. Dünyada böyle yaşarsan yaşarım. Sonsuz ahirette de sana nimet veririm. Ver ya Rabbim der. Kendini kurtarır. Kafa tutmaya, baş kaldırmaya gerek yok itirazıyla inatlaşmakla efendim bir yere varılmaz. Mevla buyurdu ki biz onları dünyanın rezilliğinden tövbe ettiler, pişman oldular, iman ettiler, kurtardık. Ve fil hayati dünya ve metteenahum bir müddet onlara faydalandırdık, hayat verdik buyurdu. Bu konuyla alakalı bir hadisi şerif var. E, Mus, Yusuf Yunus Aleyhisselam 30 yıl peygamberlik yaptı. Kimse iman etmedi. En sonunda kavmini terk edince kavmini terk edince bu sefer olay şöyle oldu. yu 30 yıl peygamberlik yaptı. Kendi kendine dedi ki ben bu kadar burada peygamberlik yaptım. Bir kişi iman etmedi. Ömrümüzü boşa tükettik. Yüz binlerce İnsanlar da var yani kavmi 3-5 kişi değil Yunus Aleyhisselam'ın kavmi versenler mi eti Elfin evyeziun yüz bin daha fazla ümmeti vardı diyor Allah ve onlar sonra iman ettiler tövbe ettiler fehmettanaım ilahin onlara bir müddet daha hayat verdik. Yunus Aleyhisselam dedi ki buradan başka bir bölgeye gideyim. Filistin topraklarındaydı. Filistin taraflarındaki o Kudüs o topraklarda yaşıyordu. Ve 30 yılında olmasına Mevla bir ay daha kal buyurdu. Peygamberler kafalarına göre iş yapmazlar. Bir insan aklına gelir bir yere gider ama peygamberler Allah'ın vahyiyle hareket ederler. Bir ayın dolmasına son bir hafta kala yine artık içi daraldı. Dedi ki iman edecek kimse yok dedi. Buradan gideyim o Basra körfezi tarafına bir rivayet. Yani o Filistin topraklarındaki o diğer tarafa doğru gittiğinden bahsedilir. 6 yedi gün Basta tarafına doğru gidildi ee, rivayetlerde. Orada bir gemiye bindi karşıya geçecek. Ee, ve karşıya geçeceği zaman o bindiği gemidekiler dediler sen ne mübarek bir insansın dediler. Para da almayalım senden. Böyle mübarek insandan para mı alınır? Para almadılar sonra... Gemi açıldı, o zamanki hükümlerde kaçak birisi yani köle seyidinden efendisi kaçarsa Gemi hareket etmezdi, böyle meseleler vardı Velhasıl gemi hareket etmedi denizin ortasında, çakıldı kaldı, gidemedi Dediler aramızda bir kaçak var, Yunus Aleyhisselam dedi ki benim dedi Dedi sen nasıl kaçak olursun ya Ondan sonra kura çektiler Kura çektiler, kura bu sefer Yunus Aleyhisselam'a çıktı ve Yunus aleyhisselamın el-murselin Yunus aleyhisselam gönderilen peygamberlerden izebaka kaçtı ilal fulki gemi ile el meşhun yani akan bir gemi e, kendi bölgesini terk etti fesahame kura çektiler fekana minel mulhadin yenildi ona çıktı bir çektiler dediler sen olamazsın bir daha çektiler ona çıktı bir daha çektiler ona Yunus aleyhisselama çıktı bu sefer kendisi dedi ki destur bismillah ve billahi tevekkeltu vallahi atladı Mevla Celle Celaluhu balıklara vahyetti, benim kulum gelecek, onu hazmetmeyeceksiniz, emanet olarak saklayacaksınız. Ve efendim balina orada dolanıyor. Dolanırken yani ben alacağım diye. Yunus balığı hızlı davrandı, Yunus Aleyhisselam'ı yutunca bu sefer balina dedi ki benim alacağımı sen niye aldın dedi. Bu sefer balina da onu yuttu ve huve mulim yani... Nefsini kınadı, ben ne yaptım dedi. Yunus balığında, efendim, e, ve balinanın karnında, gece karanlığında böyle durumlarda kaldı. Fena da fil zulümat, o karanlıklar içerisinde, ayette zulümat diyor karanlıklar. Yunus balığı, balina, denizin karanlığı, gecenin karanlığı. En la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimîn. İşte, İnsanı o içine düştüğü bundan daha dehşetli ne olabilir? O ortamda onu kurtaran ne oldu? Zikrullah oldu. Festecebna lehu ve Duasını kabul ettik. O kederden, tasadan onu kurtardık. Ve كذلك nuncilü'l müminin Müminleri de böyle kurtarırız. Tesbihat. Ya. Tesbihat neye benziyor? Kalp kapalı bir odaya benziyor. Dışarıda hava ve ışık var. İçeride hava kalmadı. Camı açarsan Oradaki duvarı kırarsın efendim hava içeri gelir bir nefes alırsın. Kalp de öyle Elâ bizikrillahit etme kulub Allah'ın zikri, Kabe sevgisi, Kur'an sevgisi, peygamber sevgisi, Allah sevgisi zikrullah o kalbe girdi mi yemek içmek, nefes almak. Yemeden 15 gün yaşıyor, su içmeden 5 gün yaşar ama nefes almadın mı oksijen insan ölüyor birkaç dakika. Nefes almadın mı, karbondioksit... ...işte Allah sevgisi kalbe girmedi mi... ...ve men şu an zikri rahman... ...Allah'ın zikrinden kalp gafil oldu mu... ...nukayyid şeytan... ...şeytan orayı istila ediyor, oksijen... ...almadın mı Allah'ın zikri... ...karbondioksit, zehir gibi... ...şeytan onu istahvez aleyhimüş şeytan... ...şeytan kuşatıyor... ...Allah'ı unutuyor... ...işte Yunus aleyhisselam... ...ümmetini terk etti, denize atıldı... ...birkaç gün sonra kıyıya gelince... Ümmeti dedi ki peygamberin terk ettiği kavim helak olur dedi. Biz gittik güm. Biz öleceğiz dediler yani. Çünkü evvelki kavimleri biliyorlar Nuh Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam kavmini terk edince belanın geldiğini biliyorlar. Peki... Bu durumda ne oldu? Bütün insanlar elbiselerini, eski elbiseler giydiler, çoluk çocuğunu dışarı çıkarttılar. Efendim tövbeler ettiler, birbirlerine helallaştılar. Birbirlerinin mesela zarar verdikleri adamın taşını almış, temeline koymuş. Oradaki efendim taşı alıyor vesaire. Helallaştılar böyle hak hukuk alacakları, verecekleri. Tövbe ettiler, pişman oldular, nadim oldular. Tam azap gelirken... İşte azap geri döndü. Yunus Aleyhisselam balığın karnından sıkıya geldi. Orada biri gördü. Sonra bir hafta on gün geçti. Bütün millet Yunus Aleyhisselam'ı arıyorlar. Sonra Yunus Aleyhisselam baktı ki bütün millet geliyor dedi. Herhalde bunlar beni öldürecekler. Olayı bilmiyor. Ondan sonra hepsi Müslüman olması. İşte Mevla Celle Celaluhu ve Milahim Bir müddet daha hayat verdik. Sonra halk Müslüman oldu. Şimdi burada otuz yıldan bahsettik. Bir tane iman etmemesi Refahımız ve vesselam bir gün Fekale uğredat aleyyel umen Bana ümmetler gösterildi Fecale yemurun nebi ve mahur racul Bir peygamber gördüm diyor Yüzbinlerce kavmi var bir kişi iman etmiş diyor Bir peygamber daha gördüm diyor Ve raculan iki kişi iman etmiş diyor Bir peygamber daha gördüm bir topluluk iman etmiş diyor Nuh aleyhisselamın milyonlarca allah Alem Çünkü Adem aleyhisselamdan sonra Gemia 12 kişi bindi. Bir rivayet 80 kişi. 40 erkek, 40 bayan efendim. E 80 kişi. Gerisi ne oldu? oldu cehenneme gitti. Şimdi insanlar şunu söylüyorlar. Efendim bu kadar millet mi? E o kadar millet eğer Allah'a sırtını döndüğü, cehenneme doğru gidiyorsa, e o tarafa gidiyor demektir. Koca peygamber bir kişi iman etmiş. Gerisi ne oldu? Gerisi ne oldu işte? Ve nebigule semavat varaytu sevaden kesir. Bir peygamberi daha gördüm ki hiç ümmeti yok. Tek başına Allah'ım Benden başka kimse iman etmedi ya Rabbim. Senin mülkünde. Mevla-i sitem etmiyor. Ey peygamber niye bir, bir kişiyi de iman ettiremedin? Etmiyor. Eden kurtulur etmeyen kaybeder. Herkes kendine ya, e, yapıyor yani. Bir karaltı gördüm. Ufku kaplamış. Ümmetim midir diye beklerken Musa Aleyhisselam'ın ümmeti dediler. Sonra şu ufka bak dediler. Bir de o ufka bak dediler. Bir de baktım çok büyük bir karaltı gördüm bir başka tarafa daha baktırdılar. Bunlar senin ümmetin dediler ve efemiz Aişe Hatice ve ümmetinin kalabalıklığı da böylece anlaşılmış olur. Buhari hadisidir bu. 5420. hadisi şerif. Yani günümüzde hep bunu söylüyorlar. İşte bu kadar millet cehenneme mi gidiyor? E cehenneme doğru gidiyorsa cehenneme gidiyor. Ha gönül ister ki Allah'a güzel kul olalım. Namazımız, orucumuz, zekatımız, ibadetimiz yerli yerinde. İçki, kumar, faizler, zinalar haramlardan uzak olunsun. Adam bir de direkt inkar ediyor. Peygamberi devre dışı bırakıyor. Kur'an'a ne gerek var demeye kadar getiriyor. Kur'an düşmanlığı yapıyor. Yani şeytan ne yapar? İnsanları Kur'an'dan uzaklaştırır. Adam diyor ki sen hafız olup Kur'an öğrenip ne olacak diyor. Şeytana gerek yok ki. Aynısı işte. Yani illa bir, efendim, bir insanın dine e, kötülük yapması için bizati cümle mi kurması lazım. Kur'an'dan insanları uzaklaştırdı mı? Bu innel hazer la yeruddül kader. Hazreti Ali Efendimiz ne kadar güzel. Muhakkak ki tedbir kaderi değiştirmez diyor. Ve <inna> dua yeruddül kader diyor. Dua kaderi reddeder diyor. Ve zelleke fi Yunus lemme amenu Yunus Aleyhisselam'ın kavmi, iman ettiler, keşefine anhum azabel fil hayati dünya. Dünya hayatında onlardaki e, rezilliği kaldırdık. Ve anam ilahin, bir müddet onlara hayat verdik. İnnallâhi yakbele tövbetel abdî mâlem yugârgir. Yani insanın ölürken canı boğazına. Canınız boğazınıza gelmeden Allah tövbenizi kabul eder. İnnallâhi le yefurü li abdîhim mâlem yaka'l hicâb. Perde oluşmadıkça Allah kulunun tövbesini kabul eder. Hicab nedir ya Allah En temuten nefs ve müşrik. Yani müşrik olmadan. Bir insan müşrik değilse Allah tövbesini kabul eder. Yani Allah'a ortak koşmamışsa Mevla ona tövbe nasip eder. 99. ayet. Velev şa'e rabbuke er Allah dileseydi. Le amenem men fil ardı kulluhum cemiyah. Yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi. Efe ente insanları İnsanları sen mi zorlayacaksın? Hatta yekunu müminin mümin olsunlar diye Rabbimizin yarattığı mevcudatta bakıyoruz. Sırf kendisini ibadet için melekleri yaratmış. Bir yağmur damlasını indiren melekler. Ne kadar yağmur damlası, meleklerin sayısı Allah Alem, Allah bilir. Mevla bunları yaratmış, sırf kendisini ibadet eden bir vasıftaki varlıklar. Mevla diğer canlıları yaratmış, onları serbest bırakmış, yin için hayat sürün demiş. E, insan oğlu. <gülüyor> Mevla Teala kullarım siz tercihinizi bana yapın, bana kulluk edin. Burada tercihle yani gönül huzuruyla Mevla kulluk istiyor, baskıyla istemiyor. E baskıyla olduğu zaman zaten Mevla Celle Celaluhu e, o zaman e, zorla kulluğunda bir manası olmuyor. Bir insana zorla teşekkür ettirmek. İki tane adam tuttun, başına da silahı dayadın. Ondan bana teşekkür et teşekkür ederim. Onun bir manası yok ki. Mevla Teala gönül huzuruyla, fî tîb-i nefs buna. Gönlün kabul etmesiyle gönülden kulluk istiyor. Yoksa namaz kılma vaktinde Mevla öyle bir baş ağrısı verir, secdeye gidince o rahatlarsın. Veya bir açlık gibi bir şey verir. O efendim namazı kılınca rahatlarsın gibi. E o zaman sen Allah'a gönülden ibadet etmiyorsun ki oradaki zorlamalardan oluyor. Veya ibadetleri böyle bir kalıp gibi o saat gelince böyle robot gibi hareket ediyorsun. O zaman Allah'a gönülden olmuyor ki bunlar. Mevla Teala buyur ki kullarım dileseydim hepinizi ben iman ettirirdim. Ancak bunları zaten melekleri yarattım ben. Efendim serbest bıraktığım diğer canlılar var. E ama siz farklısınız. Siz hürsünüz. E gönlünüzün kınarıyla bana kulluk edenler halis beni seviyor demektir. E bana efendim boyun eğmeyenler e demek ki akıbetine kendisi katlanır. Fîm araba enillahi tebarake ve teala en kavl ya ibade. İnne Ben yaptıklarınızı kaydediyorum. Lekum süm ve uvafîkum iyya. Yaptıklarınızı tek tek karşılığını vereceğim. Ve man veceda hayren Kim hayır yaptıysa Allah hamdetsin. Ve man Kim kötülük yaptıysa kendinizi kınayın. Yani Allah Celle Celal ve kimse baskı yapmıyor ki bu günahları, isyanı, tuğyanı veya Kur'an'ı inkar et, peygamberi inkar et, dine hakaret ak et, İslam'ı hakaret et, ilim ehline hakaret et diye baskı mı var? Yok. E sen niye hakaret ediyorsun? Hür iradenle yapıyorsun. E hür iradenle de yaparsan akıbetine katlanırsın. veya da kulluk yaparsak akıbeti güzel olur. Ve mâ O makalenin nefsin en illa bi iznillah. O mekan eli nefsin bir insanın en tümüne iman etmesi illa Allah'ın dilemesidir. Mevla kullarının kalbini bakıyor, görüyor. Kul kalbini Mevla'ya açarsa Mevla Teala da onun kalbindeki samimiyetini bilir, görür Mevla iman nasip eder. E Mevla herkese nasip etsin. Kolun e kulun özündeki samimiyet midir, değil midir Mevla bilir. Eee yuhadiu'nallahi ve'llezina amenu. Eee Kur'an-ı Kerim'in en başında onlar Allah'a ahirete iman ettiklerini söylerler. E billahi vel yevmil ve Onlar yani Allah'a inandık, ahirete iman ettik. Allah bilir ki onlar iman etmezdiler. Ne i̇nandık diyor adam. Hadi <gülüyor> ona Allah Allah'ı kandırıyor. Belâdîn amel iman ehlini kandırıyor. Yani lafta iman eder gibi görünüyorsun. Sen de diyorsun ki ya bu adam Müslüman olsa, Mevla iman nasip etse. Mevla onun özünü görüyor. Adam kandırıyor. Özünde hainlik var, münafıklık var ve mekan nefsin en tümine illâ bi izdir. <gülüyor> ve yencalur O riciz yani Bundar azabı o kötü bir azabı alelledin layakilün akılsızlara akıllarını kullanmıyor. Yani aklı nerede kullanacağım bu bedenin sahibi Allah, göklerin sahibi Allah. E Allah'ın mülkünde ben Allah'a kulluk etmem lazım. Adam adam aklını kullanmıyor, nefsinin yolunda gidiyor. Azaba o zaman hazırla. La yoncuz ahdukum izade kalamir fakahu en yakul Allah mi inni azbuk'e min arid sin nizil xabis al mukbisi şeytan Yani burada e, anlatılan mesele bir insan mundar bir iş yapacağı zaman efendim e, kötü bir ortam veya da burada e, nedir insan defi görecek. Eh أحدكم إذا دخل مير bu duayı okuması tavsiye edilir diyor. Bu konuyla alakalı başka bir ayeti kerime bunu özetlemektedir Taha suresinde feyimma yetiyennekum minli hudan Bizden size kime hidayet gelirse femenittebehu da. Kim hidayete tabi olursa fela yadhllu ve la yeşka, dalalete düşme şakı olmaz. Ve men aara zikri kim benim kitabımdan yüz çevirirse zikrimden yüz çevirirse feinnallahu ma'isatan danka. Ona dar bir geçim vardır. Kalbinde, yuvasında, işinde darlık. Bakıyorsunuz Avrupalıların efendim parası her türlü imkanı var. Yuvasında eşi yok. Çocuğu bırakmış gitmiş. Yani sadece nimet bir kağıtla şunda bunda olmuyor. Tamamı lazım bedende sağlık, yuvada huzur, çevreyle barışık, son nefeste iman, ahirette cennet. Menahşurum ya'm el kıyameti Ama kıyamet günü gözü kör olarak haşredeceğiz. Halbuki gözü var ama öyle bir karanlık ki gözü görmüyor zannedecek yani. Cehennem de öyledir mahşerde. Kâle: <gülüyor> "Rabbim, deme haşerteni ya'm, ben fakat Dünyada gözüm vardı. Niye beni gözlerimi efendim ama olarak kör ettin? Kafirlerin gözleri Olmayacak yani olsa da görmeyecek o kadar zifiri karanlıktır. Cehennem bin sene yandı kıpkırmızı bin sene yandı mosmor bin sene daha simsiyah cehennem elan simsiyahdır simsiyah yani cehennem öyle şey değil siyah bir anda ayağını basıyor binlerce aşağı düşüyor açlık susuzluk. Hele ki susuzluk öyle bir bir şey ki çıldırtıyor adamı. Kale kezalike etet ki bizim bizim ayetlerimiz sana geldi. Canının emanet olduğunu, göklerin sana ait olmadığını, bizim hükümlerimizi sen biliyordun. Bütün dünya biliyor. Kur'an Rabbimiz onları muhatap alıyor. Bizim hükümlerimiz size geldi. Sen niye inkar ettiniz? Fenesita sen bunları unuttun, inkar ettin ve efendim bizim tarafımıza bakmadın ve kezalike bugün de sen tarafına bakılmayacak. Mevla Teala ve Tekades Hazretleri böyle buyurmaktadır. Evvelümmen kase emreddin bire'si iblis. Burada hadisi açıklamadan olay şu. İlk felsefe yapan, akıl yürüten şeytandır. İlk ırkçılık yapan da ırkçılık yapan da şeytandır. Peki nasıl yaptı? Burada Ebu Davud'da rivayet edilmiş. Evvelümmen kase emreddin din işlerinde biri iyi iblis kale <gülüyor> Allahu Teala üstünli Adem. Allah Teala Adem'e secde et buyurduğunda kale ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım dedi. Kime diyor? Allah'a. Sana kim emre diyor? Allah emrediyor. diyor. Şimdi Allah'a akıl verilir mi? Allah Celle Celaluhu kulum örtün, namazını kıl, şunu yap diyor. Kul Allah'a akıl öğretiyor. Bu olur mu? Şu olur mu? Bu yapılır mı? Hangi çağdayız? Hangi dönemdeyiz? Peki İlk felsefeyi kim yaptı? Ad Adem Aleyhisselam'a secde etti denilince şeytan ben daha hayırlıyım dedi. Yani Allah Celle Celaluhu'na sen tespitin yanlış demeye getirdi. Halakteni min ve halaktenum min beni ateşten onu çamurdan yarattın. Yani çamur değersiz demeye getirdi. Halbuki çamurda hayat vardır. Toprakta hayat vardır. Şimdi tekrar felsefe yenmeye gerek yok. Allah Celle Celaluhu ya İbrahim buyur ya Rabbi oğlunu al. Onu kes olur mu ya Rabbi evlat kesilir mi deseydi itiraz olur. Tamam ya Rabbim dedi. Ya İbrahim buyur ya Rabbi hanımını sarayda yetişmiş olan Hacer'i elindeki efendim İsmail yavrusu bir ay daha bebek onu al 1700 kilometre götür çölün ortasına bırak. Su yok yiyecek yok tamam ya Rabbi. hanım bırakılır mı bebekle olur mu falan emreden Allah Allah akıl öğretmeyeceksin. Allah ne diyor? Bu. Tamam. Örtün. Örtüneceksin. Sakal bırak. Sakal bırakacaksın. Namaz, oruç, zekat, ibadet, ta Tamam. Efendim hangisi isteniyorsa bu. Ama günümüzde bakıyorsun sürekli felsefe, sürekli yorum, sürekli itiraz. Allah'ın emri bu da. Peygamberin sünneti bu da. E, tamam. Ne oldu o zaman? Allah Celle Celaluhu'nun hükmü, peygamberin sünneti. E sen itiraz ediyorsun. İtiraz olmadı ki. İşte burada. Şeytan ne yaptı burada? Ey Allah'ım sen bunu emrettin. Fakat senin emrin yanlış. Ben ateştenim efendim. E, o onu ise çamurdan yarattın. Yine Allah'a diyor sen onu çamurdan yarattın diyor. Efendim e, yanlış tespit yapıyorsun demeye getirdi. Bir de burada kendini üstün gördü. Halbuki hiçbir varlığın diğerine bir üstünlüğü yok. Yani inna akramekum inde'llahi ettakakum üstünlük takva iledir. Onun dışında bir özellik yok. La yumna ahadukum hatta yakuna hawauhu teban lima ''Sizden biriniz arzu ve isteğini bana tabi kılmadıkça, yani Allah'ın emirle peygamberin sünnetine tabi kılmadıkça iman etmiş olamazsınız.'' buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. ''İnne İsa lem yemut.'' Farklı rivayetler. hasan Basri'den bu. Hasan-ı Basri buyuruyor ki Resulullah Efendimiz'den Han Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam ''İnne İsa'' diyor. İsa Aleyhisselam lem yemut, ölmedi. İsa Aleyhisselam öldü diyen kafir olur. Ve ma Kur'an diyor. Onu öldüremediler. Ve innehu râca'un ileykum kabli yeminl Kıyametten evvelde gelecek. İsa Aleyhisselam gelmeyecek diyen de kafir olur. Çünkü geleceğiyle ilgili mütevatir hadisler ve Nur, e, İsa, Ali İmran suresinde ayet-i kerimeler, onların tefsirlerini uzun uzun yaptık. La tekumus sana yenzilu fikum Meryem. Buhari hadisidir bu. Kıyamet kopmadan İsa Aleyhisselam gelecek. 2344. hadis. Kıyamet kopmadan İsa Aleyhisselam inmedikçe, yani İsa Aleyhisselam gelmedikçe kıyamet kopmayacak. İsa Aleyhisselam gelecek. Hazreti Ali, radıyallahu anh efendimiz diyor ki, levkâne dini bir rey. Bu Hazreti Ali'nin kendi görüşü, ifadesi. İslam akıl dini değildir. Nakil dinidir. Yani akılla sabah namazı güneş doğana kadar kılınmasını nasıl biz çözeceğiz? Akılla Ramazan-ı Şerif orucunu diyelim sıcaklarda tutuluyor Temmuz'da. Yani Temmuz'da sıcakta adam çalışıyor, kavruluyor. Akılla nasıl çözeceğiz? Akılla gidelim efendim biz Kabe diyoruz. Tamam şimdi akılla gideceğiz bir yerde böyle bir şeyin etrafında 7 defa döneceğiz. Akılla bu nasıl çözeceğiz bunu? Arafat'ta gideceğiz bir alanda böyle duracağız. Elebbeyk Allahümmelebbeyk diyeceğiz. Yani akılla bunu nasıl çözeceğiz? Akıl diyor ki yani e, altın ve ipek efendim erkeklere haramdır. Akıl, akılla bunu nasıl çözeceğiz? Yani biz Allah Celle Celaluhu'nun verdiği aklı Allah'ın hükmünü anlamakta kullanacağız. Fakat Rabbimizin emirlerini de uyguladığımız zaman bakıyoruz ki Aklımız, ruhumuz, bedenimiz, kalbimiz, dünya ve her şey gayet doğru ve yerinde olduğu görülüyor. Muazzam bir şekilde Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ilahi tecellisi orada görülüyor. O ayrı bir şey. Ancak akılla çözülmez. Akıl dini anlamak içindir. Eğer akılla işi yapacak olursak, işte İmam Rabbani Hazretleri'nin bildirdiği, eğer akla tabi olunsaydı, Aristo ve Eflatun dediğimiz İsa Aleyhisselam'a tabi olmadılar. Akıllarına tabi oldular. 12 Tanrı'yı buldular. Tek olan Allah'ı bulamadılar. Levkâne dini bir reyye. Eğer akıl, görüş, ee, yani e, böyle bir e, akılla sabit olsaydı dinin hükümleri, levkâne esfelel huf, mestin altı, evlâ bilmesi yani üstü değil de altını mest etmemiz gerekir. Çünkü kirlenen alt, orayı böyle mest etmemiz lazımdı. E, ama din diyor ki üstünü mesledin diyor. E, üstünü mesletmenin ne manası var? Akıl bunu anlayamıyor. Altını mesledeyim. Ama din diyor ki üst. Ve kadar ayetü Resulullah s.a.v. Yemse ve zahiri kufi. Ama peygamberi mestin üstünü meslettiğini gördüm diyor. Din böyle yapın diyor. Tamam. Niye böyle yapın? Din ne derse biz. Onu yaparız. Yani e, işin özeti. işte Allah Celle Celaluhu. İbrahim aleyhisselama. Oğlunu al efendim götür ve kes onu. Şimdi ya Rabbim evlat kesilir mi deseydi Allah'a itiraz olacaktı. Beni mi seviyorsun oğlunu mu? Ya Rabbim her şeyden çok seviyorum ispatla o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bastı bıçağı, katsaddak rüya ispatladın. İnsan kesilmez. Allah ne emrettiğini bilir. Allah'a akıl öğretilmez. Mevla telene buyurdu sen ispatladın. Katsaddak rüya rüyanı ispatladın. Ve evlat kesilmez, Cebrail aleyhisselam Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek koçu getirdi. Ve o koçu İbrahim aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim diyerek kesti. Şimdi olayları Allah'ın Celle Celaluhu'nun hükmünü anlamak için biz kullanacağız. Yani bir insan olayın sonunu bilmiyor şimdilik. Oğlunu kes. Ya Rabbim evlat bu ya evlat insan kesilir mi diye itirazla başlasaydı Allah Celle Celaluhu'na sen ne emrettiğini haşa bilmiyorsun senin hükmün doğru değil. Bu misalle bütün namazı orucu zekatı haccı örtünmeyi efendim helali haramı içki kumarı faizi vesaire hükümleri Allah Celle Celaluhu'nun hükümden sorguladın mı o zaman Allah Celle Celaluhu'nun kulluğundan kişi çıkar mesele basit değil. Ondan dolayı Rabbim. Celle Celaluhu, iman-ı kamil, hüsnü hatime son nefeste iman, cennetiyle müşerref eylesin. Kulunda görmek istediği kemalatı, asaleti nasip eylesin. 101. ayet-i kerimede kalacağız. İnşallah buradan devam edeceğiz. Sübhane Rabbiyel Aliyyil alel Vehhab, elhamdülillahi lezî hedâna lihâza ve mâkûnna, lînehde diyel evlâ en hedâna Allah, ve salâtü ve selâmü alâ Resûlina, Muhammedin ve alâ aleyh ve sahbî ecmâin, ya Rabbi. İmanı kâmil Kamil Hüsnü Hatimeler nasip eyle. Senin emirlerini hakkıyla tasdik edip haramlardan içtinab edenlerden eyle. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Haramlara, günahlara, fıskı fucurlara düşmekten muhafaza eyle. Ömür sermayemizi yanlış yollarda denemekten, yanlış yollarda harcamaktan muhafaza eyle. Razı olduğum bir şekilde... <gülüyor> kalbimizi, dimagımızı, aklımızı rızana uygun kullanıp son nefeste iman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek huzuruna gelmeyi nasip eyle. Cennetinle cemaline müşerref eyle ve ilah şerefinde ve Valihi ve vâ ashabihi ve meşayihinel fatihah Allah. Imız.